Pavlus'tan Korintlilere 1. Mektup 15. Bölüm Şimdi kardeşler, size bildirdiğim, sizin de kabul edip bağlı kaldığınız müjdeyi anımsatmak istiyorum. Size müjdelediğim söze sımsıkı sarılırsanız, onun aracılığıyla kurtulursunuz. Yoksa boşuna iman etmiş olursunuz. Aldığım bilgiyi size öncelikle ilettim. Kutsal yazılar uyarınca, Mesih günahlarımıza karşılık öldü. Gömüldü ve kutsal yazılar uyarınca, üçüncü gün ölümden dirildi. Kefasa, sonra on göründü. Daha sonra da beş yüzden çok kardeşe aynı anda göründü. Bunların çoğu hala yaşıyor, bazıları ise öldüler. Bundan sonra Yakub'a, sonra bütün elçilere, son olarak ''Zamansız doğmuş bir çocuğa benzeyen bana da göründü.'' ''Ben elçilerin en önemsiziyim.'' ''Tanrı'nın kilisesine zulmettiğim için elçi olarak anılmaya bile layık değilim.'' ''Ama şimdi neysem, Tanrı'nın lütfuyla öyle ''Onun bana olan lütfu boşa gitmedi.'' ''Elçilerin hepsinden çok emek verdim.'' ''Aslında ben değil, Tanrı'nın bende olan lütfu emek verdi.'' ''İşte... Gerek benim yaydığım, gerek öbür elçilerin yaydığı ve sizin de iman ettiğiniz bildiri budur. Eğer Mesih'in ölümden dirildiği duyuruluyorsa, nasıl oluyor da aranızda bazıları ölüler dirilmez diyor. Ölüler dirilmezse, Mesih de dirilmemiştir. Mesih dirilmemişse, bildirimiz de, imanımız da boştur. Bu durumda, Tanrı ile ilgili tanıklığımız da yalan demektir. Çünkü Tanrı'nın Mesih'i dirilttiğine tanıklık ettik. Ama ölüler gerçekten dirilmezse, Tanrı Mesih'i de diriltmemiştir. Ölüler dirilmezse, Mesih de dirilmemiştir. Mesih dirilmemişse, imanınız yararsızdır. Siz de hala günahlarınızın içindesiniz. Buna göre, Mesih'e ait olarak ölmüş olanlar da mahvolmuşlardır. Eğer yalnız bu yaşam için Mesih'e umut bağlamışsak, herkesten çok acınacak durumdayız. Oysa Mesih, ölmüş olanların ilk örneği olarak ölümden dirilmiştir. Ölüm, bir insan aracılığıyla geldiğine göre, ölümden diriliş de bir insan aracılığıyla gelir. Herkes nasıl Adem'de ölüyorsa, Herkes Mesih'te yaşama kavuşacak. Her biri sırası gelince dirilecek. İlk örnek olarak Mesih, sonra Mesih'in gelişinde Mesih'e ait olanlar. Bundan sonra Mesih her yönetimi, her hükümranlığı, her gücü ortadan kaldırıp, egemenliği Baba Tanrı'ya teslim ettiği zaman son gelmiş olacak. Çünkü Tanrı bütün düşmanlarını ayakları altına serinceye dek onun egemenlik sürmesi gerekir. Ortadan kaldırılacak son düşman ölümdür. Çünkü Tanrı her şeyi Mesih'in ayakları altına sererek ona bağımlı kıldı. Her şey ona bağımlı kılındı sözünün, her şeyi Mesih'e bağımlı kılan Tanrı'yı içermediği açıktır. Her şey oğula bağımlı kılınınca oğul da her şeyi kendisine bağımlı kılan Tanrı'ya bağımlı olacaktır. Öyle ki, Tanrı her şeyde her şey olsun. Diriliş yoksa, ölüler için vaftiz edilenler ne olacak? Ölüler gerçekten dirilmeyecekse, insanlar neden ölüler için vaftiz ediliyorlar? Biz de neden her saat kendimizi tehlikeye atıyoruz? Kardeşler, sizinle ilgili olarak, Rabbimiz Mesih İsa'da sahip olduğum övüncün hakkı için her gün ölüyorum. Eğer insansal nedenlerle, Efes'te canavarlarla dövüştümse, bunun bana yararı ne? Eğer ölüler dirilmeyecekse, yiyelim içelim. Nasıl olsa yarın öleceğiz. Aldanmayın. Kötü arkadaşlıklar iyi huyu bozar. Uslanıp kendinize gelin. Artık günah işlemeyin. Bazılarınız Tanrı'yı hiç tanımıyor. Utanasınız diye söylüyorum bunları. Ama biri çıkıp, ölüler nasıl dirilecek, nasıl bir bedenle gelecekler diye sorabilir. Ne akılsızca bir soru. Ektiğin tohum ölmedikçe yaşama kavuşmaz ki. Ekerken oluşacak bitkinin kendisine değil, yalnızca tohumunu, buğday ya da başka bir bitkinin tohumunu ekersin. Tanrı tohuma dilediği bedeni, her birine kendine özgü bedeni verir. Her canlının eti aynı değildir. İnsan eti başka, hayvan eti başka, kuş eti, balık eti başka başkadır. Göksel bedenler vardır, dünyasal bedenler vardır. Göksel olanların görkemi başka, dünyasal olanlarınki başkadır. Güneşin görkemi başka, ayın görkemi başka,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 Ruhsal beden de vardır. Nitekim şöyle yazılmıştır. İlk insan Adem yaşayan can oldu. Son Ademse yaşam veren ruh oldu. Önce ruhsal olan değil, doğal olan geldi. Ruhsal olan sonra geldi. İlk insan yerden, yani topraktandır. İkinci insan göktendir. Topraktan olan insan nasılsa, topraktan olanlar da öyledir. Göksel insan nasılsa, göksel olanlar da öyledir. Bizler topraktan olana nasıl benzediysek, göksel olana da benzeyeceğiz. Kardeşler, şunu demek istiyorum. Et ve kan, Tanrı'nın egemenliğini miras alamaz. Çürüyen de çürümezliği miras alamaz. İşte size bir sır açıklıyorum. Hepimiz ölmeyeceğiz. Son borozan çalınınca, hepimiz bir anda... Göz açıp kapayana dek değiştirileceğiz. Evet, borazan çalınacak, ölüler çürümez olarak dirilecek ve biz de değiştirileceğiz. Çünkü bu çürüyen beden çürümezliği, bu ölümlü beden ölümsüzlüğü giyinmelidir. Çürüyen ve ölümlü beden çürümezliği ve ölümsüzlüğü giyinince, ''Ölüm yok edildi, zafer kazanıldı.'' diye yazılmış olan söz yerine gelecektir. Ey ölüm, zaferin nerede? Ey ölüm, dikenin nerede? Ölümün dikeni günahtır. Günahsa gücünü kutsal yasadan alır. Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla bizi zafere ulaştıran Tanrı'ya şükürler olsun. Bu nedenle sevgili kardeşlerim, Rab yolunda verdiğiniz emeğin boşa gitmeyeceğini bilerek dayanın. Sarsılmayın. Rabbin içinde, her zaman gayretli olun.